Çocukları evde hasta yatarken Ayşe Hanım'ın eşini babası çağırmış, televizyon bozuk, canımız sıkılıyor gibisinden ve eşi de babasının, ailesinin yanına gitmiş. Çocuklarının yanında durması gerekmez miydi? Babasının yanına gitmesine, çocukları hastayken babasının yanına gitmesine acaba dinen öyle bir sorumluluğu var mıdır, yok mudur diye merak ediyorlarmış. Evet. Tabii ki öncelikli olarak bir evlilik gerçekleştirilmişse, öncelikli olarak burada yapılması gereken şey kişinin eşi ve çocuklarına bakmasıdır. Burada tabii çocukları hasta. Şimdi babasına, elbette ki babasına da bakmalı, onunla da ilgilenmeli. Evet hocam. Ama öncelikli olarak kendi eşi ve çocuklarıdır. Kendi çocukları hastayken bir kimsenin kalkıp da e, böyle bir nevi e, gerekli bir şey olmayan yani televizyon seyretmek, televizyon bakmak, <gülüyor> ne bileyim haberlere bakıyorum, programlara bakıyorum diye televizyon seyretmek bir gereklilik değildir. Dini bir vecibe de değildir. Bu sadece e, sosyal bir olaydır. Dolayısıyla e, bu Beyin yapması gereken şey öncelikle kendi çocuklarıyla ilgilenmek, tedavileriyle ilgilenmek. Bunları yerine getirdikten sonra, gerçekleştirdikten sonra doktora gitmesi gerekiyorsa e, doktora gider. E, efendim Eczaneye gitmesi gerekiyorsa e, eczaneden gidip ilaçlarını alır. Yani öncelikle bunların ihtiyaçlarını temin ettikten sonra e, geri kalan zamanda ancak bunu yapabilir. Eğer bu görevini yerine getirmemişse, efendim e, babanın sözünü dinlemek gerekir diye kendi çocuklarını ihmal etmesi doğru bir şey değildir. E, tam tersine bu bir vebandir ve günahtır. Hocam buradan şu çıkmasın ama değil mi? Yani şimdi Ayşe Hanım ya da böyle düşünenler bak işte babanın yanına gitmemeliymişsin çocuklarımızın başında duracakmışsın diye dayatırsa bu sefer problem çıkmasın. Bu hastalık durumu... <gülüyor> orta, orta yolu bulmak lazım. Tabii herhalde, burada hastalık durumu söz ettiği için oradan biz girdik. Yani. Yani burada bir hastalık durumu var. Burada bir zaruret durumu var. Çocukların hastalığıyla ilgilenmesi gerekiyorken gidip babasının televizyonuyla uğraşması doğru bir şey değildir. Onu anlatmak istiyoruz. Evet. Yerine ulaşmıştır evet. inşallah Kement Hocam. Teşekkür ediyoruz.